Evet, kuş gördüğü yuva yapar diye bir atasözü var. Çocuklar, küçük yavrularımız hanede, ailede namaz kılınıyorsa hı hı. kılınması arzumuz tabii. Onu görüyorlar. Ne yapıyor? 3 yaşında, 4 yaşında çocuk namaz kılıyor. Şimdi burada görerek değil mi? O sünnet, İslam kültürünü o namaz ibadetini bir alma var. Evet. Çocukluktan başlıyor. E da böyle güzel Sözlerle teşvik, işte 5-6 yaş derken 7 yaş e, namazın güzelliklerini, hoşluğunu anlatıp camiye de beraber götürme. E, zaten peygamberimizin tavsiyeleri var, emredin diye. 7 e, yaş, 10 e, yaşta biraz daha üzerinde durun. Hı hı. E, bir tedip de var, hadisler var bu yönde. E, yalnız işte Blue Çağı. Girmesiyle birlikte, ergenlikle birlikte farz oluyor değil mi? Hı hı. Yani bu farz e, kılma yaşına gelmeden önce bunun Eğitmek evveliyatı. Yani e, arka planı veya ön planı neyse. Bu eğitimlerle, teşviklerle e, çocuğu alıştırma. E, buna ilişkin eğitimcilerimizin de elbette söyleyeceği sözler vardır. Onlardan da istifade edilebilir. Ama sevdirerek, değil mi? Pey Peygamberimiz müjdeciydi, kolaylaştırın, e, müjdeleyin, zorlaştırmayın, nefret ettirmeyin. Yani e, o söylemlerimiz, teşviklerimiz e, zorlayıcı ve nefret ettirici, usandırıcı olmayacak. Buna dikkat etmemiz lazım. İbrahim Hocamız da e, değil mi? programda evet. anlatıyor. Çocuklar Allah izler. razı olsun. Hocamıza teşekkür ederiz. Bize Aracın. o e, İmam Sizin Hatip de aynı zamanda Evet, Lisesindeyken böyle şeyler yapardı o. Kartonlar temin etmemizi kısa, küçük, e, onlara hadis. Her gün bir hadis değil mi? Her güne e, bir hadis, her derse birkaç hadis ezberlediğimiz zaman o hadis birikimimiz bizim artıyordu. Çocuklara da e, hocamızın güzel tavsiyeleri var. Bu bağlamda teşvik ederek e, sevdirmek suretiyle onları yönlendirmek. E, çocuk blu çağına geldi, kılmıyor. E, sorumluluk başladı. E, efendim cebren, cebren olmuyor. E, yani bir e, üslubu dairesinde onu teşvik edecek güzel sözler, örnekler. E, en azından e, farzını kılması değil mi? Bugün ben de çok telefon aldım. Bu bağlamda işte e, hanım var, beynin namaz kılmadığından yani, dert yanıyor işte. Baba var evladının. Evladın yani. Şimdi en azından bunlar... Çok büyük bir problem tabii var aslında. Büyük problem. Yani Yüce Allah bize muazzam bir nimet vermiş değil mi? Müslümana namaz kıl diyecek duruma geldik. Yani. Hocam ya. Şimdi İslam'ın şiarı namaz. <gülüyor> <gülüyor> Esselatu imaduddin. Ben terekahâ fekad din. Namaz dinin direği. Onu terk eden dininin direğini zayi etmiş oluyor. Yani ne kadar önemli bir ihtardır, uyarıdır. Dolayısıyla... En azından hiç kılmıyor. Ağır geliyor. Ağır gelecek bir yanı yok. Yani e, Toplasanız, çıkarsanız değil mi? E, bir saati bulmaz günde beş vakit namaz. E, hadi diyelim cemaate gitmeye katılmakta zorluk çekiyorsunuz. En azından e, bunu evde e, kılsanız veya hiç kılmamaktansa farzlarını önce farzlarını kılıp değil mi? Böyle bir alışkanlık e, temin etmeniz elbette e, çok önem taşıyor. E, güzel e, çocukların e, itibar edeceği gençlerimizin kitaplar, yayınlar e, ve namaz kıldığı zaman insanın elde edeceği o maneviyat, huzur değil mi? Yani, e, yani sadece Allah'ın emrettiği için değil de tabi. E, Allah emrettiği için değil de manevi açıdan bir destek olsun tabi. diye böyle de olur mu hocam? Elbette huzur e, İslam'da, huzur e, Allah'a imanda ve huzur namazda. E, namaz kulun miracı yükselişi. Sizi yükseltiyor, bizi yükseltiyor, yüceltiyor. Neye? Rabbimizle buluşmaya bizi vesile kılıyor. O huzur ve dinginlik, o namazı eda ettiğimizde kazanacağımız fayda. Melekler yazacak değil mi? Yani bunları hatıra getirip işte 20. asırda 21. asırda doktorlar reçetelerine namazı yazacak diyordu. Hatırlıyorsam o Halık Nurbaki hocamız böyle dillendirirdi bunu. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Yani e, insana gerçekten bir huzur verir. Maneviyet verir. O koşturmacanın, sıkıntılarımızın arasında bir ferahlamadır. Yani ruhun ilacı. Ya, Tabii ruhun ilacıdır. Bunu dikkate alıp inşallah yönelsinler.